Abi paran var mı be Karnım çok aç benim dedi. Çocuğa bir baktım ki elinde bir tiner bezi. Nefesi bile zor alıyor her halinden belli. Aldım kolumun altına yürüdük sokaklarda. Derdini söyle bana nereden düştün bu bata? Annen baban yok mu ki nasıl geldin buralara? Ben bunları çay yaşlar gelir damla damla. Abi ben daha ufakken kaybetmişim ailemi Yurtta kaldım senelerce ortamım çok iyiydi Nasıl geldim bu hallere ben ne bilmiyorum ki Artık benim bir hayatım var o da tinerbezi Aldım çocuğu gittik beraber biz bir düzeye Karnını doyurdum hemen yolu aldık evine Geldik yıkıp dökük bir harabe evin önüne İçeriye girdim ve beş on kişi aynı halde Hepsinin hikayesi birbirine çok benziyor. Biri ailesini, biri sevdiğini özlüyor. Kollarını kesmişler, yürekleri kan alıyor. Bazıları ise hala haline şükretmiyor. Yapacak bir şeyim yoktu, yüreğim kan aladı. Nasihat versek de artık bunlar ona alıştı. Allah'ım tek bir isteğim gör bu yalvarışları. Emin olun ki buna kötüdür sokak hayatı. っていう